...Radyo Tiyatrosu. Hacı Bektaş'ı vereyim. Nerede kalmıştık İsmail? Ee, Adem Aleyhisselam'ın... ...yaratılışını anlatıyordunuz.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 ...Hizmet hala Osmanlı'nın eline geçmedi. Geçer inşallah. Kuşatma, uzayıp gider. Gidebilirsin evladım. Allah'a ısmarladık. Selametle. Merkeah ova'ya ne güzel yakışmış. İnci gibi mezid, ...kalem gibi minare, E Kubbe medrese. Mübarek Anadolu toprağında silinmez İslam nüfusu. Elhamdülillah. Çar dağın dibindeki şu gence sorayım. Selamün aleyküm. <gülüyor>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 Şu Kayseri ziyareti merakımı celbetti. Bir aydır dergahtan dışarı çıkmadılar da Kayseri'de Seyhalan Kalesi eteklerinde bir bostanımız vardır. Geçen hafta kavun ekiyordum. Selamün aleyküm, kolay gelsin bostancı kardeş diye bir ses duydum. Baktım, iki kamil insan. Olgunlaştı mı? Yeni <gülüyor> ektim. Nasıl olgunlaşsın? <gülüyor> Olgunlaşıp olgunlaşmamak kavuna mı bağlı başı Efendim? Rabbim dilerse imkansızlar mümkün olur. Şu tarlayı bir dolaş hele. Dolaşmaya başlamıştım ki Az sonra Üç koca kavunu ayak dibimde buldum Mis gibi kokuyorlardı Kopardım geldim yanlarına Şaşkınlığım çok büyüktü Hemen ellerine sarıldım Öptürmediler Sadece Müsafaha ettiler Kavunları keseyim mi dedim Sen bilirsin dediler Birini kestim Ektiğim gün yetişen kavunu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 Sonra veda edip çıktılar. Bir haftadır içim içime sığmaz oldu. Anlaşıldı. Yüreğine kor ateşler düşmüş. Kazer'den bir ziyaretçiniz var Ne yaptığım çelebi bu kadar tesmi geldi Hoş gelmiş Lütfen otur İsmail Şimdi makalat kitabını yazma vaktidir Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd Yaradılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a O'nun ehli beyt ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allahu Teala'dan geldiğine inanmaktır. İman, dil ile ikrar ve kalb ile de bunu tasdik etmektir.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 Bu sebeple İzmit mühim. Çıkabilirsin İsmail. Geciktin? Geciktin mi? Çünkü makalelerini telif etmeye başladılar. Sohbetleri kitaplaşıyor. Yazılar ikmal olunca makalat ismini alacak. E, benim için ne dediler peki? Memnun oldular. şeyimiz bu sıra hep hizmeti düşünüyor. Ya huzura kabul edilmedin mi? Bu huzura kabul edilmemek değil ki. Kabulü maddi gelmemiş. Gel. Şöyle oturalım. <gülüyor>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 Öyleyse Orhan Bey elgesi muafak olur Allah muvaffak etsin Amin Hoş geldin Alaaddin Abi. Hoş bulduk Orhan Beyim. Bir haberim var. Hayırdır inşallah. Akça Koca Beyimiz Sizlere ömür İlahi yeah. Allah ve İlahi Lehi Racı. Bu dünyada Akça bir nam bırakarak göçenlere bir koca daha ilave olmuştur. Eskiler bir bir gidiyor. Onlar tecrübeleriyle göçüyorlar. İzmit kayesini almakla vazifeliydi. Akçakoca Bey'imiz bir de vasiyet bırakmış. İşte, va dostumuz. İzmit için az meşakkat çekmedik. Ama velakin onu İslam'ın mülkü yapmak bize nasip olmadı. Orhan'ıma cümle haklarım helaldir. Şu var ki İzmit alınmazsa kabrimde rahat olamam. Bezillah alınacaktır inşallah.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 Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin, ehli sünnet ve cemaat ehlinden olur. Şunluk, bu kadar kafi. din şöyle bir ahî evran hazretlerine gitsin ve emaneti verilirse alsın. Ahî dervişlerin duası da orhan diyemizde olur. O zaman İzmit düşer inşallah Gitsin ve işte geldim desen Peki efendim Müşteriler olsun Bostancı Baba Huzura mı kabul ediliyorum Hayır ama güzel şeyler oluyor Öyleyse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 ...başındaki Orhan Bey mi? Evet. Yemek dağıtmak ve sultan olma. Anlamakta zorluk çekiyorum. Doğru. Bizim gibi eski Bizanslıların anlaması zor. Ama her şey ortada işte. Kral yemek dağıtıyor. Orhan Bey kral değil Bahadır. Sultan. Ruyum. Uçuyorum sanki. Şükürler olsun İslamiyet'le şereflendik. Ya... Daha birkaç gün önce Akçalı obasını basmaya giden Bizans ordusundaydık Eee unuttun mu geldiğimiz gün öğrendiğimiz cümleyi? <gülüyor> hatırladım Hidayet bir nurdur Allah dilediğine verir Allah dilemiş ve bize hidayet mutfak ki Sen avadisken İslam Ben de Nikosken bahadır oldum bu yüzden artık dilimizi yeni isimlerimize alıştıralım Doğru Hem dilimizi alıştıralım Hem de isimlerimizin hakkını verelim Bak Alaaddin Bey Orhan Bey'e bir şeyler anlatıyor He. Orhan Bey biraz düşünceli galiba Şu iki gence bilir misin? Bilirim Şu sarışın olan İslam Yaman bir Akıncı'dır öbürü de Bahadır Üstümlerimi ne çabuk öğrendim Öğrendim Çünkü Atçalı'ya Bizans baskınını haber veren bunlar Ah İzmit İzmit bir düşse İzmit'i Bizans'tan bir koparabilsek Başka bir meselemiz daha var Nedir o? Hristiyanlıktan ihtida ederek Hidayete gelen birçok genç var Bunlar... Düşündüm Tasalanma Bir tebayı bütün her şeyiyle Düşünmeyene beyni denir Madem ki bu sıfat Allahü Zülcelal tarafından Bize layık görülmüştür Hakkını vermemek Büyük vebaldir Ne düşündün sultanım Fikrim oldur ki bu yeniçerilerden Bir ocak tesis edile Ve dahi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinden Dua ve himmet istene Allah Allah Celül Cebbar Mu'ini Settar Halukun Leyli ve Nehar La Yezal Zülcelal Birdir Allah An'ın birliğine resul Embiya, Enbiya Peygamberimiz Cenab-ı Ahmet-i Muhammed Mustafa Âli evlad-ı Resûlü müşteba imdad-ı ruhaniyetine, bir cümle alemi İslam'ın sıhhat selametine, devletimizin beka temadisine, ordularımızın devamı muzafferiyetine, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına, hu diyelim, Huuu. Haydi, Ya Allah! kervan, bu yol yabanlı pazarının güzergahı değil ama kervan Bahaddin Çelebi değil mi? Evet, evet ta kendisi. Hemen koşup hocama haber vereyim. Efendim, Bahaddin Çelebi değil kervanla geliyorum. Öyleyse karşılayalım Esselamu aleyküm Ve aleykümüsselam Hoş gelmişsin Bahayddin Çelebi Hoş bulduk efendim Neler yaptın Bahayddin Çelebi İmriniz üzere Ahi Evran Hazretlerine gittim. Selamınızı söyledim. İşte geldim dedim. Güzel. Hazret sevindi ve vaktidir dedi. Emir verdi. Orhan Bey için bir ahi kuşağı hazırlandı. Kervanda buna refakat etmektedir. Alim ve evliyadan sonra artık esnaf da Orhan Bey'imizi desteklemektedir. Şimdi yine kervanla beraber bu kuşağı Bursa'ya götüreceksiniz. Evvela Alaaddin Bey'i göreceksin Başüstüne efendim İzmit bizimdir Şevkleri kırılmasın Henüz vakti gelmemiştir İmtihandadırlar Herkes imtihanda Büyük düşünsünler Kızıl elma Avrupa'dır Selam ederiz Acıbektarçık, biz buradayız. Bir diyecekleri var mıdır demektedir dersin. Hey Bahadır, bırak şu aklı uğraşmayı. Bak, bir kervan geliyor Kervan mı? Evet Evet Kervan başı da bir derviş galiba Aa, Bak Alaaddin Bey'imiz karşı doğru kervana Demek ki hatırlı insanlar Orhan Bey'imizin konağına gidiyorlar Öyle. Acı Bektaş hazretlerinin biz buradayız. Bir diyecekleri var mıdır sözlerinin manası davettir. Bizi davet ediyor. Evet ben de aynı kanaatliyim. Gidelim. Bu Allah adamından ordumuz için, kendimiz için, istikbalimiz için dua isteyelim. Evet dua isteyelim. Allah adamları... ...Rasih alimler peygamber varisleridir. Öyleyse tez Hacı Bektaş-ı Veli dergahına gidelim. Hayır duasını alalım. Bahadır! Bu tarafa gelsene! Ah, İslam sen misin? Atını bu tarafa sür. Bak yanımda Bostancı Baba var. Öyle mi Hemen geliyorum. Selamünaleyküm Ve aleyküm selam oğul Allah Orhan Bey'i başımızdan eksik etmesin Akıllı, alçak gönüllü bir büyük insan şu ve aç ve intikal kabiliyeti çok yüksek Hacı Bektaş Veli'nin imasını hemen anladı Adil ve güzel bir idaresi var Bu adaletli idaresi yüzünden bizim gibi birçok Hristiyan kendi daha niceleri de olur İnşallah Ah, ah! Niye hüzünlendin Bahadır? Şu yüzün bağını görünce babamı hatırladım. Babamın bir bağı vardı. Ne oldu? Bir gün Bizans askerleri geldiler. Kasılder'a vergi vermeyi reddetmişsin. Ben mi? O hayır yalan. O tam mazabak bile inkar ediyor. Ah, yapmayın, vurmayın. Ah, yalvarırım vurmayın. Size yalvaracağım vergini verseydin. Acil, ah, ne olur. Niçin vergi vermeyi reddettin? Sen Haçmekli Bizans imparatorunun emirlerine karşı gelen bir suçlusun aa, Ben belki vermem demedim ki ya, Affedersin <gülüyor> öyleyse aziz köylü aa, aa, aa, Vurmayın ne olur vurmayın Ben dedim ki mahsulün hepsini alırsanız Biz ne yaparız Biz aç mı kalalım dedim Yalancı köylüler <gülüyor> İnsan <Hepini gülüyor> hakkı için İnanın doğru söylüyorum Bunu ayağından atımın kuyruğuna bağlayın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çocuklarım <gülüyor> <gülüyor> <yalvarayım>. Ben sülsüm <susunum. gülüyor> Bu cezayı hak etmedim Yapmayın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zalimler Zalim bir şekilde öldürdüler Zalimin iktidarı uzun olmaz İsmail Kitabı yazmaya devam edelim kardeşim Öfkenin vücuttaki yeri Başla beyin arasıdır İnsan öfkelenince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 Burası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil hata üstüne hata işler.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 Karlı yüce dağlardan akan sular tertemizdir. <gülüyor> vay vay vay, sizi şu baya ilerletmişsiniz. <gülüyor> ne görüyorsun İslam? Aa, galiba dergahı. Evet evet, dergah görünüyor, geldik sayılır.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 Hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk. Efendi Hazretleri içeride sizi beklerler. Pekala. Hadi ağam. Hoş geldiniz. Hayır. Sultan kısmı el ötmez. Şöyle buyurun lütfen. Sizi buraya kadar gördük. Ama neylersin ki devletin temelleri atılır temelinde dualı atılması lazımdır. Bahattin Çelebi'nin hocamız sizi bekliyor. Hemen geliyor. Hadi çabuk. Vahayddin Çelebi, siz de şöyle buyurun, şimdi bol bol görüşüp konuşabiliriz, mühim bir hizmet dururken lafla vakit geçiremezdik, mürit hizmetiyle sohbeti hak etmeli, misafirlerimize serin ayran çıkarılsa,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 Üç gündür buradayız huzurlu bir yer Her tarafa Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin ruhaniyeti sinmiş Bir duasını alabilsek Kendisini bir görebilsek İnşallah görürsün Şu ayakçağı Orhan ile beraber çıkan yaşlı zat Hacı Bektaş Veli değil mi? Ey İslam askeri Tarih sizleri bekliyor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 İzmit Kalesi'ne gönderdiğimiz haberci geldi. Geldi mi? Ne diyor? Ee, İzmit tekfuresi Balakonya, Haşmetlu Bizans kralı akrabamdır. İndadıma yetişir demiş. Andronikos kendi derdine düşmüş. İzmit Kalesi'ne düşünecek hali var? Komutanlarımızdan Kara Ali bir bölük Yeniçeri ile Koyunhisar Kalesi'ne gönderildi.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 Peygamberimizin arkadaşları olan Eshab-ı Kiram, gökteki yıldızlar gibi yol göstericidir. Kim hangisine tutunursa kurtulur. <Gülüyor> bir kalkalım bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın